Bismillah, Alhamdulillah, ve salat ve salam Allah'a Rasulullah'a. Enam suresi 102 ve 110 ayetler. Zalikumullahu <gülüyor> Rabbihum la ilaha illahu, Kaliq kulli şeyin fa'budhu ve ve alla kulli şeyin vekil Bir önceki sayfada geçen Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarına işaret eden, kudretine delalet eden ayetlerden sonra allah Teala burada bir e, son noktayı koydu. Yani o tohumu ve taneyi yaran, sonra ölüden diriyi, diriden, diriden de ölüyü çıkartan, karanlığı yarıp aydınlığı çıkartan, geceyi bir sükun vakti, güneşi ve ayı bir hesap vakti yapan, yıldızları kendisiyle karanlıklarda yol bulasınız diye sizin için yaratan, var eden sonra sizleri bir tek nefisten bir tek candan yaratıp yeryüzüne yayan gökten bir su indirip onunla sizin yiyeceğiniz her türlü yiyeceği çıkartan gökleri ve yeri örneksiz, numunesiz olarak yaratan bir arkadaşı eşi ve evladı olmayan işte o sizin Rabbiniz olan Allah'tır. Ve onun bir başka özelliği hemen devamında. Ondan başka ilah yoktur. Yani ibadete hak sahibi bir mabut yoktur. O her şeyi yaratandır. Öyleyse ona ibadet edin. O her şeye vekildir. Vekil vekalet de olur. İnsanlar arasında, varlıklar arasında vekil bir asıldan sonra vekaletle tayin edilir. Ama Allah Azze ve Celle'nin vekaleti kendi nefsindendir. Ve vekil aynı zamanda mana olarak da koruyucu, gözetici, işleri idare edici ve ihtiyaçları karşılayıcıdır. O her şeye vekildir derken de Allah Azze ve Celle her şeyin idaresini, yürütmesini koruyuculuğunu, gözeticiliğini, ihtiyaçlarının teminini tek başına yapandır. Demek istemektedir. Her şeyin vekilidir. Birilerinin iddia ettiği gibi, hatta Müslüman birilerinin iddia ettiği gibi, o herhangi bir vekillikte bir eş, ortak, yardımcı ihtiyaç duymaz. O her şeye vekildir, her şey onun kontrolündedir, onun idaresindedir. Onun herhangi bir yardımcıya ve yardıma ihtiyacı yoktur. Görev paylaşımına da ihtiyacı yoktur. Çünkü o yorulmaz. Çünkü o takat getiremez duruma gelmez. La tudrikul absaru ve yudrikul ve latiful Gözler onu idrak edemez. Ona ulaşamaz ama o bütün gözlere idrak eder. Bütün gözlere ulaşır. O Lütuf sahibidir. Her şeyden en iyi haberdardır. Bu ayet hakkında tefsirciler uzun uzun konuşmuşlardır. Gözler onu göremezler. Manasına mı? Gözler onu idrak edip anlayamazlar manasına mı? Gözler onu kavrayamaz. İhat edip kuşatamaz manasına mı? hakkında uzunca konuşmuşlardır. Aynı zamanda bu ayetin Allah Azze ve Celle'nin görülemeyeceğine delil olduğunu iddia etmişlerdir. Bazıları ehli sünnet inancına uygun olarak dünyada görülemeyeceğine bazıları da hem dünyada hem ahirette görülemeyeceğine delil olarak kabul etmişlerdir. Mutezile, mesela bu ikinci kısımdandır. Mutezile zihniyetine sahip insanlar Allah Azze ve Celle'nin kıyamet gününde de görülemeyeceğini iddia ederler. Bu ayeti ve benzeri ayetleri delil getirerek. Hayır, ehl Sünnet'in anlayışı bu hususta Allah Azze ve Celle'nin dünyadayken görülmediği ve görülmeyeceği kıyamet gününde müminler tarafından ahirette de e, ahiret günü cennetlik cehennemler ayrıldıktan sonra hasreten cennetliklere ziyade bir ikram olarak gözükecektir. Ehl-i Sünnet'in bu husustaki anlayışı budur. Bu ayette de Allahu Teala hiçbir gözün onu idrak edemeyeceğini göremeyeceğini ve kavrayamayacağını ama onun kudreti sonsuz olan mabudumuzun yarattığı her şeye hakim onlara hükümdar, onları kavrayıcı, idrak edip kuşatıcı olduğunu beyan eder. Hiçbir göz onu idrak edemez ama o bütün gözleri idrak eder. Az önce söylediğimiz hususlara Kur'an'dan deliller getirelim. Hadisleri daha sonraya bırakarak. Mesela Allahu Teala Dünyada onu görmenin imkans, imkansız olduğunu şöyle ifade eder. Musa Aleyhisselam'ın onu görme isteğine karşılık olarak. Ve lemma jaa Musa Musa bizim vakitleştiğimiz, anlaştığımız yere geldiği zaman ve kellemehu rabbuhu. Rabbi onunla konuştuğu zaman dedi ki: "Gale Rabbi erini enzuru Dedi ki: "Ey Rabbim, bana göster de sana bakayım." Bunun üzerine قَالَ terani, تَرَانِي terani, ve وَلَاكِنَ ذُرْ اِلَى الْجَبَلِ فَاِنْ اِسْتَغَرَّ مِكَانَهُ فَسَوْفَ terani." Bunun üzerine allah Teala şöyle buyurdu. Sen asla beni göremezsin. لَنْ terani, Asla beni göremezsin. Lakin dağa bak. Eğer dağ yerinde durursa o zaman sen beni göreceksin. فَلَمَّا Tecellâ rabbuhu lil cebeli ci'alehu dekkev ve karr Musa saygâ. Rabbi dağ tecelli edip göründüğü zaman da paramparça oldu. Yerle bir oldu. Toz toprak oldu. Musa da baygın düştü yere. Yere baygın olarak düştü. Fe lemmâ efâgâ gâle subhâneke tübtu ileyke ve ene evvelil mü'minîn. Ayılıp kendine geldiği zaman da dedi ki Musa aleyhisselam seni tenzih ederim. Sana tövbe ediyorum. Ben inananların müminen ilkiyim. Evet konumuzla alakası Allah azze ve celle kelamıyla üstün tuttuğu diğer tüm insanlardan öne aldığı Musa aleyhisselama hitaben sen asla beni göremezsin dedi. Hemen burada hadisleri devreye sokalım. Resulullah aleyhisselam'a Mihraca çıktığı zaman yani vahiy meleği Cebrail aleyhisselam'ın bile Sidrey müte kadar çıkıp oradan sonra onu yalnız bıraktığı biz buradan ileri adım atarsak yanarız dediği noktadan sonra tek başına Rabbimiz Azze ve Celle'nin huzuruna kadar çıkma şerefine eren Nebimiz Aişe devselama bile sahabe Ya Rasulullah Allah'ı gördün mü deyince müslimeye hadis ne demişti o bir nurdur ben onu nasıl göreyim yani onun önünde bir nurdan perde vardır. Onu nasıl göreyim? Dünyada hiçbir göz asla ve kata Allah Azze ve Celle'yi görmemiştir, göremeyecektir. Ama ahirette, kıyamet gününde müminler, mümin kullar Rabbi Azze ve Celle'yi görecekler. Mesela kıyamet suresi. Vücuhu yevme izin nadira. O gün bazı yüzler vardır ki parlar, ışıl ışıl parlamaktadır. İlâ Rabbihe Nazira. Onlar Rablerine bakmaktadırlar. Onlar Rablerine baktığı için yüzleri ışıl ışıl parlamaktadırlar. Hakeza kafirler ise o gün Allah Azze ve Celle'yi göremeyeceklerdir. Bunun delilde Mutaffifi'nin suresinde 15. ayet. Kella innehum arrabbihim yevme izille mahcubun. Hayır muhakkak ki onlar o gün Rablerine karşı perdelenecekler. Yani Rablerini perdeden dolayı göremeyecekler. Rablerini görmekten mahrum kalacaklardır. Bazı alimler Kur'an-ı Kerim'deki şu iki ayetten dolayı Allah Azze ve Celle'nin Peygamberimiz tarafından görüldüğünü iddia etmişlerdir. Mesela Tekbir suresinde 23. ayet وَلَقَدْ رَآهُ بِالْعُفُقِ الْمُب۪ينَ Andolsun ki onu açık bir ufukta gördü. Bu ayet birincisi. Bir diğeri de Necm suresinde 13. ayet. Ve le gadra'ahu nezleten uhra. Onu diğer bir inişte daha andolsun olsun gördü. Bu iki ayet delil getirilerek Allah Azze ve Celle'nin Peygamberimiz tarafından görüldüğü iddia edilmektedir. Bilakis Ayşe Validemizin de şahitliğiyle bu iki ayette görülen görülme işi Peygamberimizin Allah Azze ve Celle'yi gördüğüne değil, bilakis yaratıldığı hal üzere Cebrail Aleyhisselam iki sever görmesidir. Ayetlerde bahsedilen de budur. Peygamberimiz Aleyhisselam Cebrail Aleyhisselam'ı 600 kanadı olduğu halde gökyüzünün tamamını kaplamış olarak ve kanatları tamamen inci yakutla süslenmiş olarak görmüştür iki sefer. Kur'an-ı Kerim'de bunlardan bahsedilmektedir. Yoksa Peygamberimiz Aleyhisselam Rabbi Azze ve Celle'yi görmemiştir, görememiştir hiçbir kulda onu görme şerefine eremeyecektir dünyada. Ahirette Allahu Teala mümin kullarına kendisini gösterecektir. Bizleri onlardan yapmasını istiyoruz Rabbimizden. O latiftir, habirdir. Yani lütuf sahibi, incelik sahibidir ve her şeyden de haberdardır. Kad <gülüyor> ce'akum min vesayrim rabbikum famen ebasara fi nefsihi ve men amiye fealeyha ve ma ene aleikum bihafiiz. Evet, and olsun ki Rabbinizden size basiretler geldi. Her kim o basiretleri görürse ve gereğince amel ederse o onun kendi nefsi içindir. Kendi lehinedir. Her kim de o basiretlere kör kalırsa, kör gibi muamele ederse bu da onun aleyhine zararınadır. Ve ben sizin üzerinize bir hafiz, bir bekçi, bir gözetleyici değilim. Rabbinizden size basiretler geldi derken kastedilen şeyler, basiret hakkı açıkça ortaya koyan deliller demektir. Hem ayetlerde bu açıkça gelmiştir, hem de Nebimiz Aleyhisselatü sünnetinde bu açıkça gelmiştir. Rabbimizden bizlere basiretler gelir, her kim bu basiretleri görür, bunun gereğince amel ederse o kimsenin lehinedir bu yapılan işler, yaptığı şeyler. Her kim de o basiretlere, delillere kör kalırsa, görmez gibi davranırsa veya görmez hakikaten göremezse bu da onun aleyhinedir. Aleyhine delil olarak kullanılacaktır. Ben ise bir peygamber olarak sizin üzerinize sizin iyi ve kötü amellerinizi yazıcı, kaydedici bir gözetleyici ve bu amelleri kaydedici değilim. Ve size Allah'tan gelecek bir musibete karşı, bir afete karşı koruyucu da değilim. Ben sadece bir tebliğciyim. Üzerime düşeni tebliğ ile yapmaya çalışıyorum. Ve kazaliken usarriful ayati veli yekulu ve veli nubayinhu liqawmin ya'lemun. İşte bu şekilde biz ayetleri sen bunu okumuşsun, öğrenmişsin desinler diye ve bilen bir kavme de bunları açıklayalım diye bu şekilde tasrif ederiz, açıklarız, teferruatlandırırız. Bilen kavim için Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'in birçok muhtelif yerinde açıklamıştır. Tefekküre davet etmiştir. Ayetleri misalendirmiştir Ve bu şekilde insanların akıl sahiplerinin, düşünenlerin, bilenlerin ibret alanların, tefekkür edenlerin ders almasını istemektedir. Ayetleri bilen kavimler için bu şekilde açıklarken aynı zamanda e, parantez sayesinde özellikle bir şeye daha vurgu yapar Allah-u Teala. Sen okumuşsun. Sen bunu ders olarak işlemişsin desinler diye. Yani sen bu Allah'tan getirdiğini iddia ettiğin şeyleri bir yerden çalmamışsın. Veya uydurmamışsın. Veya insan aklıyla e, tahayyül edip söylemiyorsun. Bilakis bunu bir, bir bilenden almışsın. Bunu ders olarak almışsın, öğrenmişsin desinler diye. Yani kendi aleyhlerine olarak konuşsunlar diye bu şekilde söylemiştir Allah Teala. Yani sen bunu herhangi bir insandan almamışsın belli. Ya önceki kitaplardan almışsın ki o da Allah'tan inmedir veya Allah'tan direkt almışsın. Desinler diyebilsinler diye. Çünkü Resulullah Sallallahu Aleyhi ve getirdiği bu hak beyanlar o kadar haktı ki hiçbir insan buna güç getiremez. Hiçbir insan bu özelliğe sahip. Bu e, muciz şeylerdir lafızlara aciz bırakacak lafızları getirmeye kudret sahibi değildir. Et teb'a ma uhiye rabbik. La ilahe illahu ve erid anil müşrikîn. Rabbinden sana vahyolunanlara tabi ol. Uy ondan başka hak mabut ilah yoktur ve sen müşriklerden de yüz çevir. Burada Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsında Kur'an'ın muhatabı olan herkesi bir ikaz var. Rabbinden sana yani Nebi sallallahu aleyhi ve selleme inen vahye tabi ol. Onu yerine getir ona uyu. Onun peşinden git. Çünkü devamındaki lafız açıklayıcısı gibi. Çünkü ondan başka ibadete hak mabut yok. Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği vahye tabi olmak Allah'ı birlemek ve ona ibadeti gerektirir. Öyleyse burada onun gerekçesi açıklanıyor. Allah'tan başka ibadete layık bir ilah var mı ki başkasına tabi olasınız, başkasına uyasınız veya Allah'tan başkasına kumluk yapasınız. Müşriklerden de yüz çevir. Yani yüz çevir derken burada onları tahmin terk et manasına değil. Çünkü yeri gelir müşriklere davet ulaşır, yeri gelir onlarla savaşılır. Burada davet yapılmış ama savaşmaya gerektirecek bir pozisyon oluşmamış. Öyleyse onlardan yüz çevir. Yani senin davetini dinlemiş, senin vahyini duymuş ama davetine kulak tıkanmış. Ona yüz çevirmiş. Sırt çevirmişse o zaman onları terk et. Yoksa senin dinine saldırıyorsa onlarla savaş emri gelmiştir. Ve bu davet insanların hepsine ulaşmak için gönderilmiştir. Müşrik de olsa, kafir de olsa bu davetle muhataptır. Yani onlara tebliği ertele ihmal et, geri çek değil. Veya onlar senin dininle saldırırlarsa seninle mücadele ederse sen onlardan kendini çek, onlarla savaşma mücadele etme değil. Burada ikisinin arasında bir durum söz konusu. Vele şah Allahu ma ve maji alna ki alehim ve ma ent bir vekil. Şayet Allah dileseydi onlar şirk koşmaz ortak yapmazlardı ve biz seni Onların üzerine bir bekçi hafiz de hafız da yapmadık ve sen onların üzerine bir vekil de değilsin. Yani onların Allah'a eş koşmaları Allah'ın dinlemesi iledir. Kaderiye bir reddi var burada. Allah Azze ve Celle şirki, küfrü, fusku sevmez. Kullarına bunu emretmez, bunları yasaklar ama kullar bunu özellikle yapmak isterse onlara engel olmaz. Onların bunu yapması da yine Allah'ın dilemesine bağlıdır. Allah dilediği için onlar şirk koşmaktadırlar. Eğer Allah dileseydi insanlar tek bir ümmet olurlardı. Hepsi Müslüman olurlardı. Takvalı mümin olurlardı. Ama Allah Azze ve Celle imtihanın sırrı gereği bunu istememiştir. İmtihanın sırrı da bu değil midir? Bir öğretici kendisinden istenenleri aktarır, talebeye, sınava gireceklere sonra o anlattıklarının, öğrettiklerinin hesaba çeker. Sınava çeker allah Teala'nın sınavı da budur işte. İnsanların tamamına niçin yaratıldıklarını beyan eder? Yetinmez. Onlara kendi katından gönderilen hiçbir insanın sözüne benzemeyecek lafızlarla dolu beyanını iletir. Yetinmez. Kendi içlerinden çıkan, kendileri gibi yaşayan bir kul görevlendirir, davetçi olarak onları anlatır. Yetinmez. Bunlarla birlikte insana akıl verir. İdrak, şuuru, idrak etmiş şuuru verir. Hakkı batıldan ayırt edebilme şuuru ve hakka yönelme, batıldan uzak durma iradesini verir. Sonra kulun tercihine göre mükafat veya ceza verir. İşte imtihanın sırrı budur. allah Teala şirki, küfrü, hakkı, batılı ortaya koymuştur. Kullarının hakka yönelmelerini istemiştir. Hakka yönelecek bir şekilde, bir yaratılışla yaratmıştır kullarını. Sonra da kulların tercihine bakmıştır. Bütün bu hakka rağmen bütün bu beyan, beyinata beyana, delile, burhana rağmen hala batılı o tercih edenlere ebedi kalacak şekilde veya bir müddet kalıp sonra cezası çekten sonra çıkacak şekilde cehennemi vaat etmiştir. Allah'a sığınıyoruz o e, ceza yurduna girmekten. Ama kendi isteğiyle, kendi tercihiyle, kendi iradesiyle hakka yönelip hakkın gereğini yapanlara da ebedi kurtuluş yurdu olan cennet vaat etmiştir Rabbimizden onu hak ile istiyoruz. Ve la tesumullezine yed'un min dunillah feyesubullaha adven bi ghayri ilm. Kezalike zeyyenna likulli ummetin amalehum summe ila rabbihim merceuhum feyunebbiuhum bima kanu ya'melun mihenk taşı olacak ayetlerden birisi. Buna dikkat edin lütfen. Allah'tan başka dua ettiklerine, tapındıklarına sövmeyin. Bu durumda onlar da bilgisizce ve düşmanlık yaparak Allah'a söverler. Aynı şekilde biz her ümmete amellerini süsledik. Sonra onların dönüşü Rablerinedir ve bu dönüş neticesinde yaptıkları şeyleri onlara haber verecektir. Aslen caiz olan bir şeyi Allah Azze ve Celle başka bir mefsedete, başka bir e, kötülüğe, çirkinliğe sebep olduğu için yasaklamıştır. Nedir bu? Allah'tan başka kulluk yapılan, dua edilen, şirk koşulanlara sövmek. Sövmek e, bizim dilimizde çok kısır bir mani. Kötülemek, yermek, eleştirmek, kınamak da bunun içine girer. Sövmek lafzının içine girer. Aslen Şirk koşulan putları ve sahte ilahları kötülemek, yermek, terk etmek yüzlerine karşı çirkinliklerini yanlışlıkla ortaya dökmek gerekmez mi? Evet. Ta ki bu yapılan iş fayda yerine zarar verecekse, Allah azze ve celle'ye sövmeye götürecekse onu, onun kullarını, bizim muhataplarımızı veya Resulü aleyhissalama sövmeye, hakarete aşağılamaya götürecekse veya Allah Azze ve Celle'nin dinini aşağılamaya, hakir görmeye, küçük görmeye, alay etmeye götürecekse bu durumda Allah Azze ve Celle'nin dışında tapınılanlara söz söylenmez, küfredilmez, sövülmez. Bundan dolayı birilerinin putlarına, birilen heykellerine tacize bulunulmaz. Eğer muhatapımız Allah'a, Resulüne ve dinine saldıracaksa, sövecekse bilgisizce ve düşmanlık Burada önemli bir fıkıh kaidesi var. Nedir o? Helal olan, uygun olan bazı şeyler kötülüğe götürüyorsa haram olur. Kötülüğe götüren her helal şey haram olur. Evet, buna dikkat ediyoruz. Aslen caiz, uygun, doğru, helal ama onun sebep olduğu şeyler faydadan daha fazla bir zarara sebep olacaksa ondan uzak durmak onu terk etmek gerekiyor. Bir önemli ikazla hemen devamındaki cümlede aynı şekilde biz her ümmete amellerini süsledik. Yani küfür ehline küfrü süsledik. O onlara güzel gözüktü. Hak gözüktü. Doğru gözüktü. Bidat ehline bidatı süsledik. İman ehline. Hak ehline de hakkı imanı süsledik. Bu Allah Aziz ve Celle tarafından haktan yüz sevilenlere verilebilecek en büyük dünyalık cezalardan birisi. Yani kişi üzerinde bulunduğu yolu en hak, en doğru kabul eder. Çünkü Allah onu süslemiştir. Biz her ümmete amelini süsledik. Her ümmete. Hak ümmetine de batıl ümmetine de. Şirk ümmetine de bidat ümmetine de. Bundan dolayı olsa gerek ki bidat ehli, bidatlarından vazgeçmez. Şirk ehli, şirkinden vazgeçmez. Allah Azze ve Celle'nin kalpler iki parmağın arasındadır. Allahu Teala bizim kalplerimizi dini üzere sabit kalsın. Bizi hakkı hak olarak gösterdiği, hakkı süslediği, sevdirdiği kulağından yapsın. Yoksa batıla düşüp de batılda kalmalarının, bidate düşüp de bidata kalmalarının bir sebebi var. Allah Teala o yaptıklarını onlara süslü gösteriyor, doğru gösteriyor. Onlar bunu doğru kabul ediyorlar, doğru olarak adetiyorlar. Allah bize imanı, hakkı, doğru süslü göstersin, diğerlerini çirkin gösterip uzaklaştırsın bizleri. Bunun neticesinde hepsinin, tüm insanların dönüş Allah'adır ve o kıyamet gününde, hesap gününde yaptıklarını onlara haber verecektir. Ve اقسم بالله جهة ايمانهم لان جاءتهم آية ليؤمنون بها. قل انما الآيات عند الله وما يشركوكم انها اذا جاءت لا يؤمنون. Kendilerine bir ayet, bir mucize geldiği zaman ona iman edeceklerine dair en kuvvetli yeminlerle, var güçleriyle Allah'a yemin ederler. Yemin ettiler. De ki ayetler, mucizeler Allah katındadır. Onlara bu istedikleri ayetler geldiği zaman onların e, inanmayacaklarına dair siz e, bir şuur içinde misiniz? Siz bunun farkında mısınız? Buyurur Allahu Teala. Bu ayetin bir nuzul sebebi var. Bu nuzul sebebini aktaralım. Sonra üzerine konuşalım inşallah. Biliyorsunuz bu sure genel olarak Mekki bir sure. Mekke müşriklerinin içindeyken inen surelerden birisi. Birkaç ayeti hariç. Müşrikler kendilerinden önceki topluluklardan bahsedildiğini duyunca Aleyhisselatü Vesselam'a gelip onunla mücadele ediyorlar. Diyorlar ki sen Musa'nın asasından bahsediyorsun. O asayı attığı zaman onun canlandığından, sihri yedinden bahsediyorsun. Bu bir mucizedir. Sen İsa'nın anadan doğma körleri iyileştirdiğini ölüleri dirilttiğinden bahsediyorsun. Bunlar mucizelerdir. Sen Semut kavminin bir dişi devesinden bahsediyorsun. Sen şundan bundan bahsediyorsun. Bize de bir ayet getir. Bir mucize getir. Biz de inanalım. Onlara nasıl mucize gelmiş inanmışlarsa bize de bir ayet. Ayetten kasıt mucizedir. Böyle bir, bir olağan dışı bir şey getir. Göster ki biz de inanalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara hitaben ne istiyorsunuz der. Şu safa tepesini bizim için altın yap. Görenler bilirler. Safa tepesi öyle ufak bir yer değil. Altın olsa bütün Mekke halkını ömür boyu zengin eder. Şu Safa tepesini altına çevir. Altın olsun. Peki Safa tepesi altın olsa inanacak mısınız bana? Evet inanacağız derler ve yemin ederler. Bize ayet getirirsen biz inanacağız diye Allah'a en kuvvetli yeminler yaparlar. Bunun üzerine Resulullah s.a.v ellerineşar yönelir. Duaya başlayacağı zaman Cebrail Aleyhisselam gelir. Der ki mana olarak bu ayeti indirir ve mana olarak der ki sen bu ayet bu mucize vuku bulduğu zaman onların başına geleceği bilmiyoruz. Çünkü başka ayetlerde de geldiği üzere geçmiş kavimlerde de örneği olduğu üzere ayetler geldiği zaman mucize isteği vuku bulduğu zaman inanmayanlar derhal helak olurlar cezaları peşin verilir. Mesela bunun örneği İsra suresinde bizi ayetler ve mucizeler göndermekten alıkoyan öncekilerin onları yananlamış olmalarıdır. Yani biz inanacağız diye ayet isterler, mucize isterler. O mucize Allah tarafından gönderildiği zaman inanmayanlar derhal cezalandırılırlar. Buna hatırlatır Cebrail aleyhisselam ve der ki bırak tevbe etmek isteyenler için bir tevbe zamanı olsun. Çünkü mucize gelir. İnanmazlarsa senin bu kavmin helak olacak. Derhal cezası peşin verilenlerden olacak. Bunun üzerine Resulullah Sellem Safa tepesinin altından bir tepe olması duasından vazgeçer. Neticede de o kavim her ne kadar onu topraklarından kovmuş olsa da bir zaman sonra Allah azze ve celle orayı fethi ona nasip eder ve oran halkı komple Müslüman olur. O günden bugüne İslamiyet orada devam eder elhamdülillah. Yani onlar yine kazananlar olmuşlardır. İşte bu şekilde bir nuzul sebebi onlar Allah Azze ve Celle'ye iman edeceklerine, Peygamber Aleyhisselam'ın getirdiklerine, iman edeceklerine dair en kuvvetli yeminler ediyorlar karşılığında istedikleri bir ayet, bir delil, bir mucize. Halbuki görebilseler, anlayabilseler, Aleyhisselatü Vesselam onlara çokça mucize getirdi. Ama genel olarak kafir ve müşrik toplumların bir özelliği olarak şunu görüyoruz biz Kur'an-ı Kerim'den ve hadislerden. Mucize isteyenler kalpleri mutmain olup inanmak için istemiyorlar. Büyüklenmek, kibirlenmek için istiyorlar. İşi yokuşa sürmek için istiyorlar mucizeler. Neticede de Cebrail Aleyhisselam'ın ikazıyla Peygamberimiz Aleyhisselam bu duadan vazgeçmiştir. Biliyorsunuz Aleyhisselatü Vesselam'ın duaları istisnalar dışında hep kabul edilmiştir. Ama bu vazgeçme Mekkelilerin aleyhine değil lehin olmuştur. Çünkü orası bir İslam beldesi olmuş ve İslam'ın kalbi olarak o günden güne devam ede gelmiştir. O zaman sen de ki ayetler, mucizeler Allah katındadır. Yani sizin istediğiniz mucizeyi ben getirme salahiyetim yok, benim getirme yetkim yok. Bu Allah'tandır. Allah ne zaman dilerse, ne zaman isterse bu vuku bulur, ortaya çıkar. Devamında da bir iyi kaz. Ayetler geldiği zaman iman etmeyeceklerinin farkında mısınız? Birçok kavmin geçmişte yaptığı gibi. Ve nukallibu efidatuhum ve absaruhum kemalem yüminubihi evvela merratu ve nazeruhum fi tuqyanihim yamehun. İlk seferde iman etmedikleri gibi, biz onların kalplerini ve gözlerini çeviririz de, onları daldıkları bataklığın içinde. E, gafletlerin içerisinde onları terk ederiz. Bu terk etmek de onlardan kopmak veya başka bir sebeple dolayı değil. Bilakis onlara mühlet verip cezalandırırız. Daha sonra cezalandırırız. Ta ki onlar e, bazıları hatalarını fark etsinler de bu hatalarından tevbe etsinler. Bu dalaletlerinden kurtulsunlar diye onlara da mühlet veririz aynı zamanda.